Fektif Bas will we will be victorious. Hazırlayıp sunanlar Utku Göker Küçük ve Volkan Ağır Merhabalar sevgili Açık Radyo dinleyicileri, Açık Dergi'nin spor köşesi Efektif Bas'a hoş geldiniz. Bugünkü programı ben açtım Utku Göker Küçük ve programın anlatımında sizlere stüdyodan eşlik edeceğim. Çünkü programımızın diğer ayağı olan sevgili Volkan Ağır şu anda dünyanın öbür ucunda. E, Ta Şili'de bize katılıyor ve kendisi şu anda telefon hattımızın diğer ucunda. Öncelikle Volkan'a bir merhaba diyelim. E, merhabalar sevgili Volkan. Merhaba Kutku. Merhaba Açık Radyo dinleyenleri. Ee, İspanyolca demeyi isterdim ama <gülüyor> dersime az çalıştım <sorsam> galiba. Evet, <gülüyor> İspanyolca pratiği <gülüyor> yapmam gerekiyordu. Açık Radyo. Bu an et fardesi. Ya. Evet. evet muhakkak <gülüyor> diye denebilir. Ee, Volkan'ın neden Şili'de olduğunu dikkatli Efektif pas dinleyicileri bilecektir. Ee, i̇ki hafta önce bahsetmiştik bu konudan. Ee, kendisi şu anda Güney Amerika'nın futbol turnuvası Kopa Amerika'yı e, yerinde takip etmek üzere... E, ...Efektif Pas spor ajansının gönderdiği temsilci olarak e, yerinde, e, yerinden bildirecek siz sevgili dinleyenlere. Ee, Şili'de Kopa Amerika ile alakalı gelişmeleri, detayları... E, Ana akım medyada bulamayacağınız detayları aslında e, sizlerle paylaşmaya gayret göstereceğiz burada. Kopa e, Amerika turnuvası 11 Haziran'da başlayacak. 4 Temmuz'da final maçı oynanacak ve bu süreçte Volkan da Şili'de bizlere bu turnuvanın e, gidişatı hakkında ya da Şili'deki hayatın akışı hakkında bizlere paylaşımlarda bulunacak. Biz de kendisine telefonla bağlanmaya çalışacağız e, bu süre zarfında. Öncelikle e, sevgili Volkan e, Şili'yi soralım istersen şu anda Şili'desin ve Şili'nin neresindesin? E, Şili'de hayat nasıl? E, gittikten sonra seninlikle ilk, ilk kez konuşuyoruz aslında şu anda. E, bize Şili'den bahseder misin kısaca? Şili'de Santiago'dayım. Hı hı. E, Santiago şehri dağların, antalıların ortasında bir şehir. E, denize kıyısı yok ama denize yakın e, şehirlere çok yakın bir saat mesafede. Bir gün içinde gidip gezebileceğim yer hani İstanbul'u bile oralar. E, deniz her zaman asıl çektiğim bir şey. Hı -hı. Ancak yeşillik oranı e, muhteşem. E, yani her yerde parklar var. E, bu açıdan Santiago hem büyük bir şehir, birazcık hem de dağlar sebebiyle ha, ge, havanın geç aydınlandığı bir şehir. Ama yeşillikleriyle yürüdüğünde parklarda insanı rahatlatan bir şehir olduğunu söyleyebilirim. Ne kadar büyük, mevcutan bir şehir olsa da e, şehir merkezinde birkaç arkadaşımın yanında ikamet etmekteyim. Burası manzarayından güzel diğer açıdan da rahat bir yerinde. Burası kış mevsimi. Evet ondan... onu söyleyeyim. <gülüyor> kış mevsiminde yağmurlu maçlar da olacak burada. Kimi şehirler daha da güneyde kalıyor, güney yarımdünyenin daha da güneyinde kaldığı için Antarktika'ya yakın olduğu için daha da soğuk günler olacak. Kuzey Amerika maçları boyunca ama maçların oynandığı şehirlerde. Ben daha aşağı güneye inmeyeceğim. Ee, muhtemelen e, bir fırsatı olmazsa iki üç saat uzaklıkta Uruguay'daki La Serena kentinde Arjantin-Uruguay Uruguay-Paraguay maçlarını izlemek için gitmeye çalışacağım. Ee, ayrıca buradaki bir saatlik mesafede yer alan Minde del Mar ve Valparaiso'daki stadyumlardaki maçlara gideceğim. Ve tabii Santiago'daki Estadio Nacional ve Santiago Stadyos. Stadion'da e, oynanacak burada maçlar. iki maç, Stadion'daki maçları da yerinde takip etmeye çalışacağım. Evet, hava sıcaklığı, kış mevsimi olduğundan bahsettin. Herhalde 15 derecenin altında seyredecek. Bu da e, turnuva için şartları sence ne derece zorlar ya da ee, şunu da ben merak ediyorum aslında ee, bulunduğun yerin ve diğer şeylerin rakımları aslında takımları zorla, zorlayabilecek konumda mı? Çünkü Bolide, Bolivya'da e, ya da Ekvador gibi ülkelerde çok yüksek rakımlarda oynanan maçlar ev sahibi ülkeye avantaj sağlarken Şili'de böyle bir durum olabilir mi acaba? Ya da böyle bir durum olursa avantaj sağlayabilecek takımlar var mıdır? Ne dersin? Gerek iklim, ee, gerek yükseklik yani, olarak e, Hava sıcaklığı ya da soğukluğu olarak Hı hı. Bence tam maç oynamaya uygun bir hava sıcaklığı aslında. Hı hı. E, 20 genelde daha iyidir ama hani bu mevsimde 15-16 dereceyi bulmak, ki bugün hava güneşli ve 16 derece olduğunu söyleyeyim, e, bu havada çok güzel maçlar olur. Ama dediğim gibi e, daha güneydeki Temmukodo konsütsyondaki maçlar biraz daha soğuk geçeceği benziyor. Diğer şehirlerde olan arkadaşlarımla da konuşuyorum, oradalar daha soğuk. Tabii kuzeyde Antofagasta'da biraz daha farklı olabilir. Hı hı. Ama yine de e, Şili e, yüksek fakat Bolivya kadar yakın farkı yaratacak bir yüksekliği hı hı. yok. Genelde e, Ant Dağları bükünce aşağıda kalıyor. Şey, hı. Çoğu dağlarda birleşme şey, gibi bir şey yok. Bunu söyleyebilirim. En azından buradan baktığımızda dağlarda evler görmüyor <gülüyor> Güzel. Ee, turnuva 11 Haziran günü başlayacak ilk maç. Evet 11 Haziran yerel günde. Evet, onun. Bir başlı şeyi bulun. 11 Haziran 19:30'da e, ilk maç yerel saatte. Türkiye saatine sa ben. Türkiye Türkiye hemen... gece evet. Saat etleyerek maçlara hesaplamak gerekecek. Yani iki. <gülüyor> 11-12, 12'ye 12'ye bağlayan gece saat 2.30'da ev sahibi Şili Ekvador ile karşılaştık. Evet. Santiago'da. Yani yerel saatle 12.00'yi Santiago'da Estadio Nacional'de oynanacak bu maç evet. Şili ve Ekvador arasında. Ee, nasıl hazırlanıyor Şili? Şili... Hı hı, evet. Şehir olarak Dünya Kupası gibi öyle bir coşkulu hali yok ama Dışveriş merkezlerinde, yani özellikle buradaki şehrin merkezindeki merkezinde bir e, taraftar alanı, maç izleme alanı kurulmuş durumda. Stadyum da e, şehrin merkezinden biraz uzakta sayılır. Stadyum etrafında bugün görme imkanım oldu. Hazırlıklar devam ediyor. Açık terslerinin için olsun e, salon oraya kurulmuş. Dolayısıyla gittim ben de. E, çalışmalar devam ediyor. Stadyumun içinde hala şey, yayınlı kanal, televizyonlar için e, çalışmalar devam ediyordu. Yerlerini belirliyorlardı. Onun dışında e, tabii ufak tefek marketlerde ve mağazalarda topu Amerika'ya özel e, ürünler satılmaya başlamış. Hatta kara borsaya da düşmüş Geçenlerde televizyon gördüğüm bir haberde 32 milyon peso'ya değer e, bulan e, ürünün kaçak olarak ele geçirildiği tapeli vardı mesela karaborsa işini ne iyi oldu polis bu da yaklaşık elli bin dolar diyor bu kadar değerdeki bir işa karaborsayı düşmüş ama tabii polis ele geçirmiş onu e, diğer açıdan da televizyon ve gazeteler az çok e, aşırı derecede önem veriyor Top Amerika'ya burada e, Las Terera ya ben bilmiyorsam 13 numaralı kanal bu Yayıncılardan bir tanesi TVN Diğeri. Ee, iki kanalda bayağı sıkı bir şekilde e, Turnuvaya hazırlanıyor Gazetelerden de La Tercera ve e, El Mercurio'yu ağırlıklı olarak Takip ediyorum e, La Ultima Slocutis da e, Zaman zaman alıyorum Orada e, San Paoli'nin yani takımın Teknik direktörünün zor kararı Şeklinde başlıklar atılmış bugün Hatta Allah Utzümanusus ya biraz işi abartmış. Campalini'nin e, hocanın Ekvador karşısında çıkması, sahaya çıkması muhtemel 11'leri dizmiş. Ancak e, hani üç dört tane plan ortaya konur ve detaylı incelenir. Yani bugüne kadar oynattığı oyun sistemine bakıldığı hocaların ve böyle bir analiz gerçekleştirilir. Hı hı. La Utzumanusus ya. Uğraşmış 18 tane farklı diziliş koydu. 18 diziliş. <gülüyor> bayağı abarttı. Her para grafiklere işte açıkçası, hani Türkiye'de şey yapıyoruz. Gerçekten ya, farklılıkları detaylı detaylı orada oturduğu yerden söylemesi falan falan. Hani 18 formasyon, 18 tane diziliş yazan tahmini diziliş yazan. Ben rastlamadım bugüne kadar Türkiye'de medyada. Burası biraz abartmış gibi gözüküyor ama Şili takımı olarak da şey, kalede Bravo'nun yeri e, garanti gözüküyor. E, Default'ta Medel e, ve Hara stoper olarak yeri garanti gözüküyor. Sanchez'in, Aleksis Sanchez'in nerede oynayacağı konusunda işte tahta açık mı yoksa tek polvet mi oynayacağı konusunda tartışmalar var. Hı hı. E, orta sahada Vidal'in dönmesiyle birlikte ideal işte orta sağda üçlü oynar solda oynar e, sol korretmör gibi tartışmalar var ama genel olarak şeye baktığımızda e, gözden fazla bizim gözümüzde olmayan bir oyuncu Jorge Valdivia ve David Pizarro aslında takımın esas oyun ritmini ve beynini yönetecek isimler olarak öne çıkıyor şimdi hmm. e, son oynadıkları e, Salvador maçında da. David Cizay'ın ikinci yarıda oyuna girip içine attığı defansın arkasından uzun toplar. Bu açıdan yardım etti gibi gözüküyor. Jorge Valdir ya da burada bir e, efsane olarak e, görülüyor. Hani şöyle hmm. anlatayım. İşte Hakan Şükrü vardır. Dünya hmm. çapında önemli golcüdür. Yanında iyi e forvetlerden bir tane ya da iyi bir orta saha daha vardır. Ama esas adam e, biraz tembel olsa da oyun zekası ve attığı işte Arap halklarla, kritiklerle Sergen Halçındır, yani o müthiş jenerasyondan. Bu da biraz öyle Jorge Valdivia'da birazcık oyuncu hmm. e, tembel bir isim olarak gözü çarptı ama yaptığı e, ara paslar ve hamleler takımı öne taşıyacak diye düşünüyorum ben. Evet. evet zaten takımın on numarası olarak bildiğimiz on numaralardan evet. bir tanesi aslında Valdivia. Ee, hı hı. ekleme olarak belki sana Manchester United'da forma giyen çok da giyemeyen Angelo Henriquez'i gösterebilirim Şili'de bir genç oyuncu olarak şayet bu tip turnuvalarda genç oyuncu keşfedip onların peşine düşmeyi seven birisiniz Angelo Henriquez ismine de Şili'de Takip edebilirsiniz. Şili takımı e, bu kupa hiç kazanamadı. Tarihi boyunca hiç kazanamadı ve evet. en son da 1991 yılında ev sahibi olmuşlardı. Yani toplam 24 yıl sonra bu kupa Şili'ye geldi ve Şili takımı aslında baktığımız zaman benim görüşüm o ki şu anda tarihin en güçlü dönemlerinden birini yaşıyor. Sen de biliyorsun geçen yıl Dünya Kupası'nda harikalar yaratmışlardı, gruptan çıkmışlardı ve ev sahibi Brezilya'ya ancak penantılarla elenmişlerdi. Ve ee, bir önceki Kupa Amerika'da çok başarılı bir durumları yoktu gerçi ama dediğim gibi son Dünya Kupası'ndaki performansları bu kupada Şili'nin beklentilerini yükseltti. Ee, senin görüşünü merak edeceğim. Şili'deki e, basını takip ediyorsun sen. Şili takımı acaba bu turnuva itibarıyla şeytanın bacağını kırıp ilk kez bir şampiyonluk sevinci yaşayabilir mi? bana öyle geliyor ki, uzaktan görüşme o ki Şili şu anda kazanamazsa bir daha da zor kazanır gibi geliyor. Çünkü hem takım kadrosu, hem beklentiler hem başındaki hoca, Sampaoli muhteşem bir hoca açıkçası. Ve kadroda dediğim gibi hem Vidal gibi isimler, Alex Sanchez gibi isimler var. Şili şu anda kazanamazsa sanki bir daha kazanamaz gibi geliyor bana. Sence kazanabilir mi peki Şili? Bence kazanmaya en yakın takımlardan bir tanesi. Ben Kolombiya ile birlikte, oynayacaklarınızı düşünüyorum. Eğer daha önce karşılaşma imkanları olmazsa böyle bir ihtimal var onu da söyleyeyim. O ihtimal gerçekleşmezse Şili e, finale ilerleyebilir. Şili'nin hani önüne çıkabilecek ihtimallerden işte C grubunun üçüncüsü evet. e, ya da B grubunun üçüncüsü gelecek. A grubunu kazanırsak diye kalındığı vakit diye e, Sonrasında da e, C yakına grubundan biriyle karşılaşacak ve de öyle çıkacak eğer yani Şili'nin grubu birinci bitirdiği ihtimallerde. Ekvador ee, da geçen sene Dünya Kupasında yer alan takımlardan bir tanesiydi ve onlar da etki bırakmışlardı açıkçası. Ben grupta e, Şili'nin Ekvador tarafından daha fazla zorlanacağını düşünüyorum. Meksika geçen gün oynanan Brezilya karşı maçında. Çok fazla bir etkinlik gösteremedi. Gösteremediği gibi ellerinde de e, Dos Santos, Javier Hernández, Namı Gerçi ve e, Carlos Vela gibi tecrübeli oyuncular olmasına rağmen, yani kakavın, e, çehresini değiştirecek oyuncular olmasına rağmen kadroya çağırmadı Miguel Herrera. Geçtikten sene Dünya Kufası'ndaki e, yerli oyuncuların sayısını daha da fazla arttırdı. Ve ağırlıklı olarak yerli e, bir kadro evet. duruyor yani Meksik'in ilimdeki e, takımlardan çeşitli oyuncularını. E, diğer takımlarına bakar zaten hani Şili'nin şansını düşünüyor. Evet. Burada, e, biraz önce Urugu e, Angelo Henriquez'den bahsettim. E, Şili'de Şili'nin genç oyuncusu. E, o da Türkiye'deydi. 20 yaş altı Hı -hı. dünya Kupası sırasında. Evet. Uruguay'da gençlere yer veriyor bu turnuvada. Bir hayli fazla hem de. E, yanılmıyorsam 4 ya da 5 oyuncu birden 2 e, yıl önceki o 20 20 yaş altı dünya Kupasındaki Türkiye'deki turnuvada yer alan oyuncuların 5 tanesi bu sene kadroda e, Oscar Pavarez bir takımı gençleştirme hamlesi yapıyor demek mümkün bu açıdan Suarez'in olmayacağını söyleyelim Hı -hı. Suarez dünya kutusunda e, yaptığı ısırıktan dolayı turnuvada yok Turnuva olamayacağı için de e, belki de Oscar Tavarez bu nedenle Cavani'ye daha fazla güveniyor. Ve gençleri de takıma katmıştır. Herhalde bir değişim turnuvası geçecek Uruguay ama e, yani gruplardan 3 takımın çıkma ihtimali olduğunu düşünürsek Paraguay'ın daha eski gibi güçlü olmadığını düşünürsek e, Uruguay'ın şansı var. Arjantin aynı gruptalar. Hı hı. Ve Arjantin'de geçen senenin dünya kutusu Messi çok sonunda Barcelona'yla yeni bir kupa daha kaldırdı. Ve bu kupayı hiç kazanmadı. Bu yanında Evet ve evet bu kupayı kazanmadı. Maradona'da kazanmadı. Doğru. Evet, kazanmadı. Evet. Ee, o yüzden Messi'nin de e, Latin Amerika'da kendi en azından kutusunda bu kupayı kaldırması kariyer açısından ve onun tartışılan dünyanın en iyisi olma e, e, e, unvanından... Umlandı. biraz daha yaklaştırabilir çünkü işte karşılaştırıldığı kişiler Maradona ve Pelin'in birer dünya kupası var hiç yok. Bir kopa Amerikan var diyebiliriz. Uluslararası arenada da evet. Messi tabii başka kupaları da var ama kulüp bazında başka bir tartışmaya yol açar. Bu C grubuna taktığımda da burada da aslında Peru ve Venezuela aslında kapalı sular olarak göze çarpıyor e, ama Kolombiya burada ne kadar Brezilya düşmese olsa da Kolombiya burada en e, e, tehlikeli takım. Evet. Aynı zaman oyuncuları funda. River evet. hem Avrupa'nın e, en iyi takımlarındanla forma giyiyorlar hem de iyi sezonlar geçirdiler. Paulo biraz kötü bir sezon geçirmiş olabilir ama o daha bu turnuvaya kaptan olarak takımda bulunarak e, e, kendini affettirmesinin turnuvası olarak okuyor. Evet zaten Brezilya takımında da eksikler var biliyorsun. Hulk'un yanı sıra Maxwell, Lucas Moura ve Oscar gibi oyuncuların turnuvaya gelmediğini fretli kadronun hala devam ettiğini de söyleyelim Brezilya adına. İstersen... Evet, Fred başka Fred, Fred'leri Fred karıştırma. Ha, ya biliyorum evet. Ee, evet. <gülüyor> Yine bir Fred var işte. Fred Likadur derken e, son e, geçen Dünya Kupası'nda Corvette'le oynayan Fred e, zaten bir takımdan ayrıldığını bıraktığını söylemişti. Fluminense'li futbolcu. Evet. Şimdi e, Shakhtar Donetsk'e bir Fred geldi. O da e, son dakikada kadroya katılanlardan. E, çünkü Louis Gustavo Wolfsburg'un orta saha oyuncusu geçen sene Dünya Kupası'nda Scolari'nin vazgeçişemediği oyuncu evet, olan. Evet iyi oyuncularlar. Gustavo sakatlığı nedeniyle e, çıkarıldı kadrodan. Yerine no. geldi. geldi. bekte Marcelo vardı. Barcelona'lı. Ama pardon Real Madrid'di. O da e, sakatlığı nedeniyle kadrodan çıktı kırıldı. Robinho var. Hı hı. Ee, sürpriz diyebildiğimiz isimler arasında ama o da sakatlığı nedeniyle hafif sakatlığı var ve ilk maçta yer alması Beklenmiyor. Neymar döner dönmez. Ee, sah sahaya çıkabilir. Ee, onu söyleyeyim. Hmm. Onun dışında e, Fred demiş ki hani Fred son dakikada katılan ama çok da e, takıma hareket getiren, işler yapan bir oyuncu. Ki dünkü Meksika maçında da izleme şansı oldu. Ayrıca da Filipe Coutinho'yu da unutmamak lazım. Sanki Filipe Coutinho biraz daha Neymar'ın yükünü hafifletip takımı ileriye taşıyabilecek gibi gözüküyor. Evet. Ee, yani en kritik maçları Brezilya'nın Kolombiya olacak. O maçta Brezilya için her şey belli olacak. Açıkçası geçen seneki e, iki birlik galibiyetlerini bu sefer öyle kolay alamayabilirler. Ama Srodügez de çok güzel bir sezon geçirdi da Evet. E, toplam 12 takımın katılacağı Copa Amerika süreci e, ayın 11'in 12'sine bağlayan gece başlayacak. İstersen sevgili okudan çok kısa bir şarkı arası verelim. Ondan sonra senden devam edelim. E, sohbetimize kısa olarak ve vedalaşmak üzere. E, evet şimdi kısa bir e, şarkı... Böyle, böyle aslında... yapma. Buradan söyle etmek istemem aslında ama Tabii. madem çok az zamanımız kalmış. E, burada hani şarkıyı başka bir zamanda çalabiliriz. Önümüzdeki haftalarda biraz ee, kupa hazırlığı e, lafımız uzun sürdü. FIFA olaylarına da biraz değinip öyle. E, evet aslında istersen. gündemimiz biraz da yoğun aslında yani <gülüyor> şarkıyı dertlememiz doğru olabilir. Yani çünkü FIFA olaylarına değinemedik geçtiğimiz haftalarda biliyorsunuz hep Blatter'in istifasına kadar süren bir süreç meydana gelmişti ee, ve FIFA tarihinin çalkantılı günlerinden birini geçirdi bu süreçte. Aslında FIFA'nın bu süreci biraz da beklenen bir durum olarak da gösterilebilirdi. Ta 2002 yılından beri Sepp sürekli olarak skandallar içerisinde yer aldığı bir kariyeri var FIFA içerisinde. Ta 2002 yılında dedim bu 2002 yılında başkanlık seçiminde Afrika Federasyonu ile federasyonundaki İsa hayatıyla kapışmıştı kendisi. Ondan beri her seçimi olaylıydı. Her dünya kupası süreci olaylıydı kendisinin. Son olaylarda da 2010 dünya kupası ile 98 dünya kupasını alırken rüşvet aldıkları ortaya çıkmıştı. Daha sonra da işte dediğimiz gibi geçtiğimiz hafta çıkan haberde de İrlanda-Fransa maçında Thierry Nani'nin el, el attığı gol sonrası İrlanda'nın itirazlarını bastırmak üzere 5 milyon avroluk onlara bir yardım yaptın e, ortaya çıktı ve bu iki taraf tarafından da doğrulandı. E, FIFA çok karışık günler geçiriyor. İstersen kısaca senin görüşünü alalım bu durum hakkında. E, daha sonra da vedalaşmamız gerekecek. E, çok da kısa bir zamanımız kaldı ama e... Tamam. Ben kısaca Şili'den bakış olarak FIFA'nın durumunu da aktarayım. E, öyle yapalım. Son yapılan ee, ...seçimlerdeki baskında, FBI baskınında, FBI'nin ee, dan sonra... E, ...10 tane de Güney Amerika Futbol Federasyonları'ndaki başkanların... ...isinin geçtiği yer aldığı ve bunun içinde Tabii Şili Futbol Federasyonu'nun da ee, bir görevlisinin adı geçiyor ...ama o isim henüz netleşmiş değil. Şu andaki mevcut başkanın Sergio Hadouin'in Görevini bu durumlar, bu araştırma açıklanana kadar bırakması baskısı yapılıyor evet. e, kulüpler tarafından. Kulüpler e, federasyona ayrıca bir e, <gülüyor> konsey kurup, federasyonun e, yapması gerekenler konusunda veya yapılması gerekenler konusunda Hı -hı. kafa kafaya vermiş evet. durumdalar. E, hükümette e, son 3-4 yıl içindeki o federasyonun harcamalarını araştırma altına almış durumda. hani. FIFA'nın skandalı en çok yine bu turnuvaların düzenlendiği bir başka ülke Geçen sene Brezilya'yı e, etkilemişti Bu sene de Şili'yi etkiliyor Şili gazeteleri de Blatner'den e, sonra Platin'in e, FIFA'ya başkan olabileceğine dair haberler yapıyor Evet. Son durum bu aynen. Önümüzdeki hafta bu Şili'nin e, futbol federasyonundaki yaşanan olayları da aktarmaya çalışırım. Ayrıca bir de blog adresi Heh, olacak. Onu da Hem alacağım sende. Ben paylaşırız bunu. günlük olarak e, haberleri yazıp aktarmaya çalışıyorum buradan. Aynen öyle. Çok teşekkür ederiz sevgili Volkan. Teşekkür program... Programla alakalı duyuruları ve, e, ve görüşlerinizi de yine aynı şekilde Twitter.com efektifpas üzerinden bizlere iletebilirsiniz. Aynı şekilde Kopa peşinde WordPress adresinden sevgili Volkan'ın Şile'deki izlenimlerini ve gözlemlerini takip edebilirsiniz. Bugünkü programı Ş Ş Volkan Şili'den yardımcı oldu. Ben size stüdyodaydım. Utku Göker Küçük. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.